Deniz'in herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Alp Atabay'la yapacağız. Alp hoş geldin güverteye. E, Alp'le tanışalı herhalde bir 3-4 hafta filan oldu. Ben e, marina fiyatları yüzünden e, Pendik'teki marinadan arazi olup sevgili doktor e, Mehmet Eren'in Van Yat diye bir erken eğitim verdiği bir İskele var küçük yılda oraya bağlandım. İskelede de Alp ile tanıştık bir de Önder Berker. o da yeni yelkenciler desem Alp doğru olur mu? Olabilir bir on bir 10 yıl önce tabii ha, tanışmış oldum. Gençmişsiniz yani. Evet, Peki biraz biraz bir şey biraz seni tanıyalım yani Nerede doğdun? Hangi okullarda formasyonunu aldın? <gülüyor> hangi sokaklarda yaramazlık yaptın? <gülüyor> Herhalde bir dönem belki hala öyledir. En çok amatör denizci belgesinin olduğu başkentimiz Ankara'da. Ankara, evet. Bir de üçten yelken kulüp var Ankara'da. Evet, evet. Üç denizin buluştu, çapa attı. Ankara. Başkentte doğdum. Lise, üniversiteyi de orada okudum. Daha sonra Amerika'ya göç ettim Ankara'yı sevenlerden misin Yoksa İstanbul'u mu seversin İkisini de eşit severim farklı sebeplerden Dolayın. dolayı Çok siyasi bir cevap Çok politik şu anda çok hassas <gülüyor> En hassas siyasi hassas evet. dönemlerdeyiz <gülüyor> Seçme bir kalan Tüm raflarıma <gülüyor> Kadir ediyorum hiç kimseyi Rahatsız Ren etmeyeceğim Renci de etmeden değil mi şu pazarı evet. atlamaya çalışıyoruz. Peki Ankara'yı severim. Yani. Zaten Ankaralılar yani genelde Ankara sever. Çok çok nadir yani rastlamadım ben açıkçası. Ankara'da doğmamayıp Ankara sever. Bir yani. de benim Ankara ile bildiğim bir şey daha var denizle ilgili. Ee, Türkiye'de en taze balığı Ankaralılar yer diyebilirim. Ben de öyle biliyorum. <gülüyor> yani çünkü biliyorum. balık evet. tutulur, tutulmaz derhal Ankara'ya gider. Yani. Ya ben bunu hep şeye bağlarım o e, sözcüğün etimolojisine. Hani Ankara Ankara'dan, hani antik hmm. Yunan'daki çapa'dan geldiği söylenir. Yani üç denizin malı orada buluşuyor ticaret yolları orada kesişiyor Hı. biraz ona bağlıyoruz Hadi en taze balığın gelmesi biraz o zamanlardan kalma bir peki üniversite nerede okudun üniversite Bilkent'te okudum Hı. Hangi bölüm? iletişim, i̇letişim. okudum mesleğim e, hala iletişim e, iletişim tasarımı iletişim stratejileri iletişim tasarımı ne demek yani strateji oluşturmak mı anlamına geliyor? Evet. Birçok okulda görsel iletişim tasarım diye geçiyor. Görsel ekleyince tasarım kısmı daha rahat anlaşılıyor. Hmm. E, i̇şin içerisine e, video grafik girdiği için. Bizde görsel yok. Çünkü iletişimin teorisi dediğiniz gibi e, stratejisi e, bir e, siyasi kampanya olsun, e, PR kampanyası olsun, reklam kampanyası olsun, e, tüm o medya iletişim stratejilerinin tasarlanması. Aslında. Ama şey e, yani günümüzde artık neredeyse iletişim dili anlamında hmm. e, görsel çok önde. Tabii. Yani insanlar Tabii. okumayı hatta dinlemeyi e, dinleme tembeli oldukları için bir hmm. zaman içinde. Görsel... E, ...iletişim çok etkili bence. Yani bu gerek işte... E, ...video olsun, film olsun... ...gerekse fotoğraf olsun, ilüstrasyon olsun... filan yani çok görsellik... ...çok direkt bir Öyle. şey. Bir Öyle dokunuş. şu an medya tüketimi minik videolara kısacık videolara inmiş durumda. Yani Hı -hı. Medya tüketimimizin çoğu halk olarak hangi ülkede olursa olsun minik kısa videolardan ve dikkat aralığımızda tabi buna göre şekillenmeye başladı. Bir de ironi giriyor tabi işin içine. Gayet tabi. Kısa olunca değil mi? Gayet, dikkat için bir mizah. Gayet tabi. Yani bir yandan baktığımızda tabi mağara resimlerinden itibaren ikonografi Hı -hı. ve tek görselde her şeyi anlatma tabi onun önemi her zaman var. Bu hani videolar izleyip diye duruyoruz bizim kuşakta şey de çok programı arkaya atıp başka bir şeyle ilgilenme Hı. aslında dinle, bir yandan YouTube videosu dinleme de artışta ee, onu da ifade etmek lazım. Peki şunu söyleyeyim ee, sen ne kuşağısın Z mi? Yok w benimki mu? Y Z'den <gülüyor> bir, bir, bir büyük, bir büyük. <gülüyor> Y ya da diğer adıyla Millenial'lar. Peki Olay, 34 ben, ben 68 kuşağı olarak <gülüyor> Sorayım bizimki daha basit evet, Alt, 68, 6 ve 8 e, Büyükleriniz tarafından bu Böyle kodlanmaktan Mutlu musunuz? Son 5 senede Kodlanma ve hakkında konuşulma bizden Z kuşağına Geçti zaten <gülüyor> e, Kuşaklar teorisini kendi başına İrdinemek lazım yani o benim Az çok aşina aldım bir konu işte o silent generation baby Bomberler, bilmem ne O eğitim işte psikoloji, ben, zeitgeist e, anlamak için oluşturmuş bir şablon. E, çok geçen, doğru değil. Geçenlerde Selahattin Demirtaş'la siyaset Hı -hı. dışında yapılan bir sohbeti okudum. Orada şey diyor. Z kuşağı bizi çok kurnası kendilerini bize yutturdular diyor çok. Ne <gülüyor> <gülüyor> kuşağı esprili. Şey ya de. Z şimdi benim kuşağım da iş yaşamında buluştu. Onlar arasında da kuşak çatışması başladı. Çok ciddi bir şekilde. Hatta bizim kuşak, Y kuşağı, şu an iş dünyasındaki en genç kuşak olan Z kuşağıyla bizden büyük olan X ve Baby Boomerlar arasında tercümanlık yapıyor bizim kuşak. <gülüyor> tabi. ben kuşaklarla çok uzak kalmışım. Şu anda evet. ilk defa duyuyorum söylediklerini. Yani tabi bu bu kadar ayırmak ne kadar ama ayrılınca işte biz de bunları söylüyoruz. Hani madem ayırdınız biz de bunları söylüyoruz ayrılmışlıklar hakkında. Hı. Ama bir yandan da bir anlamı da yok çok fazla. Peki madem kuşaklardan dolayısıyla gençlikten konuşuyoruz. Amerika'ya transfer olmuşun Üniversiteyi bitirdikten sonra mı hı. üniversite sırasında mı? Yok bitirdikten sonra. Hatta biraz Türkiye'de İstanbul'da biraz çalıştıktan sonra e, yüksek lisansta e, New York'ta yaptım. Hı hı. Daha sonra Boston'da doktora yaptım. Peki bu gençlik üzerine konuşuyoruz dedim. Amerika'daki gençlikle de bizim buradaki gençlik arasında Hı. bir mukayese yap desem nedir farkları? Mesela ben Amerika benim için hani tek homojen bir topluluktan çok böyle... Değil. Çok karışık, çok farklı. Hani Hı. cahilinden entelektüeline kadar farklı kategorilerde bir sürü rengin olduğu bir yer. Hı. Nasıl oradaki senin yaş kuşağın diyelim daha çabuk cevap ver diye. Ben 11 yıldır Amerika'da mesela nasıl karşıladılar seni şimdi New York'ta başlayınca o ayrı New York işte bu melting pot dedikleri ha, orası her, her tip insan var o, o biraz ayrı mesela şimdi ...Teksas'ta, Wisconsin'da... ...üniversiteye giden, orada kampüste... ...veya bir kasabanın olduğu bir yerde... ...okula gidenlerin tecrübesi ayrı. New York pek sayılmaz açıkçası. Yani İstanbul'dan New York'a gidince... Hmm. ...hatta İstanbul'dan New York'a gidince... ...aa işte çok o kadar da kozmopolit değil ya... ...birazcık daha kozmopolit olsun hmm. falan diyorsunuz. O ayrı ama şunu söyleyebilirim. Yani bir, bir tane şeyi seçeceksek... Yani ...gençler şu anda hatta... ...üniversitede olanlar, şu anda lisede olanlar açısından... ...bu, bu acı bir gerçek. Bu extra curricular activities dedikleri. Yani? Okul... ...dışında yapacakları aktiviteleri buldukları zaman... ...veya okulların, hmm. ailelerin bunu teşvik etmesi... ...bunu karşılayabilmesi... Hmm. ...buna imkan sunabilmesi... Hmm. ...ve de buna önem verilmesi... ...bu açılardan... Hmm. ...yani en belirgin fark... ...eğitimciler de bunun altını çizer... ...maalesef bu... Yani ...normalde ben... ...şimdi Amerika'da diye başlayan bütün sorularda... ...peki ama Amerika neresinde diye cevap veririm ama... ...bunun için öyle dememe gerek yok... ...bu sorunuzun cevabı gayet net... Oradaki gençler, burada gençler arasındaki fark maalesef... ...bizim gençlerin... E, ...yalnızca okulla uğraştırılması... ...yalnızca ona vakit e, bulabilmesi... Çok, e, ...sporda, sanatta yeterince vakit... ...vahşi ayırmalı. bir yarış var... E, ...Türkiye'de... ...eğitim alabilmek anlamında... Hı -hı. ...daha doğrusu eğitim olanağı bulabilmek... ...anlamında ve de kalitesini... Evet. ...ve olarak... eğitimden ne anlaşıldı anlamında... ...yani sadece ders kitap... şey ...test kitapları Hı -hı. değil... ...eğitim... ...ya mesela... ...tabii yine 68 kuşağı olarak konuşuyorum galiba. Mesela Hı. benim için... ...sokak hayatımda önemli okullardan... ...bir tanesiydi. Evet. Biz mesela o anlamda kendimize... ...hatta belki de gereğinden fazla zaman... ...ayırıyorduk. yani Hı. Okul zamanı... ...okula ayırdığım zaman... ...hani hayatımın %30'u filandı neredeyse. Hı. Gerisi dışarıda... ...işte sokakta oyundu, spordu... ...vesaireydi filan. Yani aslında kuşaklar arasında hani Türkiye'ye bakarsan bizim kuşağımız bir ön, sonraki bir önceki kuşak biraz sizlere göre daha şanslıydık sanıyorum. Her anlamda. Yani mesela ben şeyi düşünüyorum. Benim zamanımda kale boştu. Hı -hı. Yani ben mimarlık okudum yapmadım. Hı -hı. İşte maket perspektif yaptım. Hayatımı kazanıyordum. Hı -hı. Vazgeçtim. İşte seramik yapıyordum. Acayip iyi noktalara geldi. Vazgeçtim. Hemen önümde bir başka Açık kapı vardı. Hı -hı. Şimdi öyle değil. Yani benim vazgeçtiğim şeylere insanlar kendilerini parçalıyorlar neredeyse. Yüzde yüz. Yani. Dünya nüfusu ile de tabii doğru orantı. Yüz evet. durum bu. Peki Alp biraz denize gelelim. Nasıl on sene dedin? Nasıl denk geldin? Denize çıktın? İstediğin bir şey miydi? Yoksa önder dayın? ...Peker e, gelsene dedi. Evet Nasıl şimdi oldu? E, dayım... ...sizin de tanıdınız. Denizcilikteki... ...teknecilikteki e, ortağım... E, ...birçok bir anlamda da... ...tabii mentorum. Beni pek çok işe bulaştıran... ...kendisi <gülüyor> olmuştur. E, denizcilere de tabi... E, ...eskiden beri hep evesimiz var... ...ilgimiz var. Tabi işte arkadaşlarımızın tekneleri... ...çeşitli mavi yolculuklar falan... ...sonra bir gün karar verdik. Bu işi doğru düzgün öğrenebilmek, yaşayabilmek için... ...bir tekne edinmemiz lazım. Bu işte on bir yıl önce oldu... <gülüyor> 11 yıl önce Mavi 2 hmm. e, size komşu olduğumuz hmm. e, belki 750'li komşu olan Mavi 2 edinmemiz 11 yıl önce e, tabi ondan sonra da çok daha ciddi bir şekilde ele almaya başladık daha çok vakit geçirmeye başladık e, yani eskiden beri olan bir tutkuydu ve e, o şekilde hayatı peki hemen şunu sorayım Mavi yolculuk dedi mesela ben e, bana soranlara ki hmm. işte çok uzun zamandır bu programı yapıyorum tahmin edersin ki insanlar hani bana bir tür uzman e, Payesi veriyorlar ve soruyorlar hı hı. nasıl bir tekne alalım diye ben de almayın diyorum. Hı hı hı. Yani gidin kiralayın. Hı hı. Yani ihtiyacınıza göre iki kişi çıkıyorsan atıyorum 30 fit bir tekne kiralarsın. Evet. İşte iki aile çıkıyorsan daha büyük bir tekneye geçersen falan konforunu tercih edebilirsin vesaire. E, senin mavi yolculuk deneyin var e, tekne de tekne sahibi olmak ya da bir teknenin sorumluluğunu üstlenmek nasıl evet. bir şey? ...işte bu bambaşka bir... ...onun mavi yolculukla alakası olmayan bir şey... ...kendinize başka bir... ...eğer... E, ...ya... ...marin dizel motorla uğraşmak... ...işte bunu da hobiniz mi parçası yapmak istiyorsanız... ...işte teknede güvenlik, cansalı... E, ...bakımlar... ...bunun da hobi... ...hobi dediğiniz şeyin içerisine... ...veya yaşam tarzı dediğiniz bazı için ...yaşam tarzı... ...daha az vakit ayırabilenler için hobi... E, ...bunu da dahil edeceksiniz tabii tekniğin sahipliği... ...biz ona niyet etmiştik bunu... ...bir tür mazofizm girdiğimizi... mazo gibi bir şey... ...yo kesinlikle <gülüyor> kesinlikle. ...yani bir sürü departman var içerisinde... ...her birinin başına bir bakan koyabilirsiniz... ...armadan, yelkenden sorumlu bakan... ...motordan sorumlu bakan, elektrikten sorumlu bakan... ...ama bunların hepsini bir arada... ...öğrenebiliyor olmak... Hı. ...o... ...Rönesans Men dedikleri... ...Bizdeki Hazerfen dedikleri birden fazla şeyden... ...anlama ve denizde insanın onun hayatta kalması ile ilgili. Bu modern teknolojide hayatta kalması ile ilgili. Bu aracın içerisinde bir not olma e, tecrübesini anlayabilmek adına tabii kolları sıvayıp girmek gerekiyor. O zamana kadar birazcık daha turistik kalıyor. Peki yolculuk düşünüyor musunuz? Yani tekne sizin için. ...hani İstanbul'da adalar modalar... ...gidelim bir günü birlikte... ...gidelim Hı. günü birlikte dolaşalım mı... ...mesela yarışçılığınız var mı... ...ya da niyetiniz var mı... ...ya da uzun yol düşünüyor musunuz... ...evet yarışılan ni niyetimiz yok... ...ama uzun yola bir hazırlık içerisindeyiz... ...yarışçılığa yani bu... niyet ni niyetiniz yok... ...açıkçası çok ilgimizi çekmedi... ...yani... E işte mesela balıkçılığa ni niyetimiz yoksa sanırım onunla aynı sebepten. Yok ikisi aynı değil ama balıkçılık başka bir şey. Evet. Mesela benim de balıkçılığım yok. Avlanmaktan hoşlanmıyorum Hı -hı. öyle söyleyeyim sana. Yani e, Bir zamanlar vardı sonra işte Hı -hı. herhalde insan yaş alınca vicdanı da olgunlaşıyor. Hı -hı. <gülüyor> yani e, o yüzden ben pek avlanmaktan hoşlanmıyorum. Avcılığa da çok net karşıyım spor olarak. Dil, dillendirenlere de kızıyorum. Öyle Hı -hı. spor olmaz. İçinde ölüm olan bir şey de spor olamaz diye. Hı -hı. E, peki e, şuna şimdi genelde e, hani bir geziciler vardır. Evet. E, onların arasında bir de gezi, yarıştan nerede, neredeyse nefret eden insanlar var. E, ben de denizde yol almayı çok seviyorum ama yarışırken de çok şey öğrendim. Yani yarış... E, ilk kulağa geldiği anlamında bir şey değil. Yani bir tekneye geçmiyorsun. Ha. Kendinle yarışıyorsun. işte ne bileyim rüzgarsız bir e, havada bir yarış filosunun içinde işte sabretmeyi öğreniyorsun. Rüzgarı okumayı öğreniyorsun. O küçük e, esintilerde strateji kurmayı öğreniyorsun. Doğru. Kendini çok iyi tanıdığın e, bir ortam, yarış ortamı. Yani herkes şey zannediyor. Hani yani Birini geç dediğim gibi birini geçmek diye anlıyorlar. Halbuki öyle değil. Ha. Ben çok şey öğrendim ve ben ısrarla e, tavsiye ediyorum. yani Vallahi Çok güzel bir perspektif bir, aslında bir, değişimi Bir oldu. start anında otuz kırk tekne arasında tekneni kullanma maharetin gelişiyor. Hı hı. Çok küçük mesafelerde, çok hızlı e, manevralar yapmak için tekten de daha fazla bütünleşiyorsun. Hak-hukuk devreye giriyor. <gülüyor> yani yol hakkıydı, işte sancak iskele bir vesaire. Çamandıra dönüyorsan iç tekte, dış tekte vesaire. Ben gerçekten hani eğitim veren şeylere de ki mesela Mehmet'lere de öneriyorum. Bunlar da galiba yarışçılara gitmiyorlar. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Denizcilik anlamında çok öğretici bir şey yarış. <gülüyor> Diyim. <Değil? gülüyor> O zaman bu tavsiyenizi yüzde yüz ciddi Yani biz e, o şekilde cevap verecektim. Yani tabii son 10 e, yıl evet biraz dediğiniz gibi adalar, modalar, evet. seyirleri ve o farklı bakanlıkları öğrenme üzerinden aslında bir yandan uzun yolculuklar hazırlanıyoruz. Öyle bir Hı -hı. arkada bir ajanda var yani aslında bunların hepsi. Var mı öyle bir hayalim? Mesela var, var. dünyayı dolaşmak denizden gibi. Var yüzde yüz var ve bu bu minor çalışmaya hepsi major yolculuk için de bir bir anlamda hazırlık antrenman o gözde de bakıyoruz. Hı -hı. Bir yandan eğlenirken aslında uzun bir hazırlık yaptığımızın da bilincindeyiz ama yarışla ilgili söyledikleriniz de çok değerli ona dikkate alacağım ve motive edeceğim tayfayı <gülüyor> peki <gülüyor> peki Alp Atabay ile yapıyoruz bu hafta çıktığınızı Alp işte iletişim uzmanı ya da profesyeli profesyoneli yerkenci e, e, bir de müzisyen Değil Doğru. mi? Biraz, evet, öyle bir amatördür Peki, bana. şöyle yapalım Alp. İstersen önce senden bir parça. Peki oldu. Dinleyelim. Sonra üzerine ben anlamam müzikten ama olsun. E, cahil cesareti sorular yani, soracağım. Hazır ol. evet. <gülüyor> evet da, nacizane bir rak grubumuz var. Kurt adamlar. Hı. Adında. Hard rock grubu. Önce müziği dinleyelim. Benim kurguma müdahale etme bakayım. <gülüyor> tamam. Peki, girelim mi müziği? Evet e, kurt adamlardan dinledik Alp Atabay'in e, içinde bulunduğu bir grup. Evet kurt adamların öyküsünü duyalım. Bir, önce şunu sorayım müzik ne zaman girdi hayatına? Çocukluğundan beri çocukluğumda mi Çocukluğumda girdi evet e, Ankara'da klasik müzikle iç içe bir ortamda büyüdüm. E, çocukken hatta devlette çalıştım Hem devlet operasında. Ha. Çocuk sanatçı olarak çalıştım. Sesin var mı? Evet, yani, işte, sen mi söylüyorsun? solist sen misin burada? Ben esteci ve solist benim. Evet. Kurt adamlarda vokal ve e, ritim gitar. Kaç tane grup kurdu? Hani vardır ya bir kurarsın sonra Hı. dağılır sonra bir tane Yani, yani lise, üniversitede küçük şeyler oldu ama onları daha az yaşadık. Ok, birer ikişer var var vardı vardı. Hatta bizim e, okulun bandosu diyeyim. Hı -hı. Daha sonradan bir mezunlar orkestrasına dönüştü. Daha sonradan bir minik bir Ankara'da senfoni orkestrasına dönüştü. Onun da e, kurucusuyum aslında. Yani bir, onda dahil edersek iki diyelim. Bir senfoni orkestrası, bir rak grubu kurdum. Başka bir şey Zamanlar Milliyet'in liseler arası müzik yarışması vardı. Hı -hı. Bizim okulunda da Sessiz Gürültüler diye bir, Hı -hı. bizim sınıfın Hı -hı. grubu vardı. Onlar da katılıp derecede almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Hı -hı. Peki Devam et şu müzik hikayeyini. Yani bir klasik müzik, bir koro geçmişi var çocukluktan. Opera geçmişi var. Ama bu esas e, tutku sahibi olduğum hard rock diyelim veya rock'ın roll anlamında bu Kurt Adamlar tek proje bu da Hı. 12 yıl önce 13 yıl önce e, kurduğumuz bir grup Hı. yakın arkadaşlarımla müzik yapmak için kendi sevdiğimizi müzik yapmak için sen mi önerdin arkadaşlarına yoksa arkadaşlarından biri hadi grup kuralım mı dedi? Bir açıkçası kurucusu benim uzun sürede e, yani hep ço çoğunluk kişi kendim yaptım açıkçası farklı arkadaşlarım yırdı çıktı ama tekrar bir orijinal ekibimizde döndük bir iki yıl önce ama e, düvende ben oldum. Yani grubun ismiyle veya... Hı -hı. tarzı nasıl olacağıyla ilgili. Ee, şey, e, bir kere dinlediğim müziğin... E, ...stüdyo... E, ...kayıt kalitesi çok yüksek. Bence Hı. çok... ...dediğim gibi iyi bir müzik dinleyicisi... Hı. ...değilim ama kulağıma gelen... ...ses, işte onun mühendisliği... ...vesairesi falan... E, ...tamamen işte atasız, profesyonel... ...bir iş gibi duruyor. Nerede yapıyorsunuz kayıtları... ...ben bu ilk... ...çalacağımız parça bizim... <gülüyor> ...eski demolardan olsun... ...bu aslında profesyonel kayıt değil... ...bir ev demosu... Öyle ...sadece mi? bir evde küçük bir dizüstü bilgisayarda yapılmış... Hı. ...bir demo... ...ve e, işte 12-13 yıl önceden kalma... ...aslında bir demo... E, ...son iki yıldır birazcık daha ciddi el almaya başladık... ...tamam madem seviyoruz yapıyoruz... ...biraz kaydetmek istiyoruz daha ciddi kaydedelim... ...yine evde ama daha ciddi bir ortamda... ...bir iki e, cover... E, albümü yaptık. Bunları işte Spotify'a koyduk. Hı -hı. Sonra tekrar Türkçe orijinallere dönelim. Biraz tekrar Türkçe bestelere dönelim. E, işte çevremiz onu istiyordu. Biz de ya, grubun adı Kurt Adamlar. İngilizce kabul yap yap nereye kadar bir Türkçe hard rock bir katkımız olsun. Hı -hı. İşte şimdi Türkçe besteler üzerinde çalışıyoruz. Yine demoları bitirdik ve gelecek bu sefer, e, daha doğrusu bu sene içerisinde Profesyonel Stüdyo'da kaydedip gelecek sene de bir Türkçe bester albümü çıkartacağız. Bu sefer birazcık daha ciddi. Peki Ele alacağız. Türkçe ile ilgili bir sorum olacak ama ondan önce şunu sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, bir basit bir e, masaüstü bilgisayar ya da laptop neyse <gülüyor> artık belki ihtimal telefonda bile yapılıyor olabilir. İhtimal <gülüyor> <gülüyor> evet. evet <gülüyor> bu teknoloji müzik sanatının e, içeriğini ya da rengini değiştirdi mi? rengini dolaylı olarak değiştirdiğini düşünüyorum. Doğrudan değil ama e, üretimi katbekat arttırdığı için Rekabet. miktar olarak Rekabet. çeşitlilik artmış oldu. Yeni fikirler daha rahat gerçekleştirilebilir hale geldi. Yani birisi yolda yürürken aklına bir fikir geliyor. Birisi, bir ses, bir tema, bir söz müzik geliyor ve bunu belki akşam ya da ertesi gün arkadaşıyla belki kendi başına birazcık daha hemen gerçek hayata geçirebilecek olduğu için e, renkler ve bunların hayata geçerliği arttı. Miktar olarak artınca da o de dolaylı olarak rengini etkiledi diyebiliriz. Peki bu sanat yapmak anlamında bir avantaj herhalde. Çünkü ben benzer başka bir sohbette sinema, Hı -hı. sinemadan örnek vermiştim. Yani benim işte e, ikinci eşim sinema okuyordu. E, sinema TV'de e, o, o dönem bir filmi realize etmek en önemli başarıydı. Yani evet. Bırak senaryosunun hikayesini güzel film olup olmadığını hani bir genç bir insan bir filmi alıp bitirip izlenebilir hale getiriyorsa alkış oluyordu. Evet, evet. Şimdi ise demin söylediğim gibi cep telefonunda neredeyse bir uzun metraj çekme şansı var. Aynen. Dolayısıyla bu hani sinema yapmak isteyen genç bir ...insana hiçbir... E, ...özür bırakmıyor. Doğru. Yapacaksan yap. Doğru. Hani doğru. prodüksiyondan doğru. şikayet edemez... ...yapım maliyetinden şikayet edemez... ...fikir varsa yapabilir. Müzikte de öyle demek ki anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kesinlikle öyle oldu. Yani artık bir mazeretin yok. Ka peki. Kapan ve yap. <gülüyor> Bu peki... ...nasıl etkiliyor insanları? Bir de... Bu aynı zamanda dinleyiciyi de değiştirebiliyor mu? Yani mesela ben işte çok da ilgim olmadığını söyleyebilirim dinleyici hmm. olarak dinliyorum ama ya yani arkadan arka planda bir ses hmm. benim için müzisyen yani çalışırken orada bir ses olsun gibi ee, dinleyiciyi değiştirdi mi? Yüzde yüz, yüzde yüz değiştirdi. Yeni dinleyiciler kazandırdı. Dinleyicileri... O ana da söylemiyorum yani dinleyici mesela burada kaliteli bir kayıt var hmm. dinleyicinin kulağını da değiştirdi mi diye düzelttiğim sorumu yani o anlamda bir değişiklik var mı yani dinleyici artık cızırtıya tahammül edemiyor ya, hani ses mühendisliği hmm. kötü evet. müziğe tahammül edemiyor filan gibi kriterler çıktı mı ortaya yüzde yüz hatta audiophileler çıktı her, bütün kablolar altında olacak şöyle bir kulaklık olacak hiçbir kayıp olmayacak ses de en üst kalite olacak özellikle Japonya'da Hı. teknolojinin ve tabi kişi başına düşen bilgilerin yüksek olduğu o adada e, ses sistemleri ve ses kalitesiyle ilgili en üst standartları hedefleyen yani bu, bunu premier hobisi haline getirmiş kimseler var tabi ki teknoloji Peki, şu Türkçe ile ilgili sorumu sorayım sana sen hatırlar mısın o tartışmayı bilmiyorum ama bir zamanlar yani rock müziği Türkiye'de gündeme geldiği zaman Türkçe rock söylenmez diye bir tartışma vardı. Hı hı. Türkçe dil olarak rock uygun değil falan filan gibi. Evet. E, halbuki öyle değilmiş meğerse. Hı hı. Bir sürü, bir sürü hı hı. sayısız grup sayabilirim sana. Sen ne diyorsun? Dil, dilin dilin müziğinin, müzik içindeki önemi nedir? Her şeyi değiştiriyor. Çünkü bir şarkı e, hayatta yaşanan fi, bir filmde çekilen sahnenin arkasına konan parça gibi. Hayatta bir soundtrack diyorsunuz işte benim için önemli değil ama arkada bir şey çalıyor. Hı -hı. Arkada bile çalsa. O sırada sahnenin çok önemli bir kısmı. Sahne derken hayattaki o anın. E, dil değiştiği zaman şarkı aynı tarzda olsun. O janrın ...aynı alt kolundan çıkma... ...iki parça olsun... ...birisi Japonca olsun... ...birisi Fransızca olsun... ...iki farklı tema yaratılacak... ...sözleri anlasak da iki farklı tema yaratılacak... ...anlamasak da iki farklı tema oluşuyor... ...anladığımızda tabi bambaşka dünyalar oluşuyor... ...iki farklı dilde... yüzde yani %100 etkisi var... ...biz... ...örneğin şunu yapmaya çalışıyoruz... Ya daha önce Türk, Türkçe olarak da yapılmamış işte bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki gün geçtikçe, nüfus arttıkça, yıl 2023 da bu daha zor. E veya diyoruz ki en azından Türkçe olarak hiç yapılmamış bir şey yapalım. En azından şöyle bir şey yapalım. Tamam bunu daha önce işte 1987'de şurada yapmışlar. 2012'de burada yapmışlar ama en azından Türkçe sözle böyle bir şarkı yapılmamıştı. Buna benzer ve o gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Bir yeni bir şey katmış oluyorsunuz. Evrene yeni bir ses salmış oluyorsunuz. Peki, yarışa dönelim. Evet. Müzisyen olarak yarışçı mısın? Yelkenci de olarak değilim demiştin ama şimdi müzisyen olarak. Şimdi yelken evet şimdi yelkende e, demiştim yani bir uzun yolculuğa hazırlandığımızı düşünüyordum diyorum ama artık sizin tavsiyeniz üzerine yarışa da hazırlanacağız. En azından onu aklımızda tutacağız. Müzikte de bu zamana kadar evet biraz yarışa hazırlanmaktaydık. Gelecek seneden itibaren. Ee, kesinlikle Yarıştı. yarışta varız. Ee. Peki bir müzik daha dinleyelim. Kurt adamlardan Alp Atabay'la yapıyoruz Hı -hı. bu hafta Açık Denizi. Peki şarkıyı anons et lütfen. İsmini Hı -hı. söyle ve nasıl yazıldığı. Biraz hikayesinden başlayalım. Bu arada Alp şeyi rica edeceğim senden. Bizim radyoda bu e, bu program podcast'te konuyor. Dolayısıyla kaçıranlar oradan dinleyebiliyorlar. Ama normal olarak müzikleri telif bedelleri yüzünden müzik kaldırıyorlar. Sır söz kalıyor. Şimdi müellif sensin. Hı hı. Senden e, izin istiyorum. Bu müzikler e, podcast'te kalacak. Tabii ki. Tamam. Berhem bunu nota olarak iletelim. Hı hı. Peki ne dinleyeceğiz? Niye Şimdi, dinleyeceğiz? Nedir öyküsü? E, bu ilk dinlediğimiz dediğim gibi aslında e, birçok insan için bu işle uğraşan belki ses kalitesini iyi bulmazlar. Dediğim gibi o bizim ilk yaptığımız demolardan. Ve o bizim Türkçe bestelerdendi. Şimdi biraz her anlamda tersine gidiyoruz. Bu sefer daha yeni yetilerimizle kaydettiğimiz, ses kalitesi birazcık daha iyi olan ama bu sefer de bir e, İngilizce cover yaptığımız bir parça. Tabi izinleri alınmış bir cover yani bu. Hı hı. E, evet. Bu sefer İngilizce bir cover dinleyeceğiz. Audio Slave diye bir e, grubun Show Me How To Live parçasının bir coverını. Peki girelim mi Berem? Evet e, Kurt Adamlardan dinledik. Alp Atabay'ın grubu. Abi bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi bu müziği dinlerken tabi bu İngilizce olduğu için yani bunu dünyanın herhangi bir yerinde dinletsen Evet. Bu grup hangi ulusa aittir desen kimse cevap veremez. Bu iyi bir şey mi? Bu bir özgürlük anlamına <gülüyor> mı geliyor? Yani globalleşmek anlamda iyi bir şey midir? Yoksa hamburger gibi <gülüyor> bu olma hali midir? Ya, hamburger oldu <gülüyor> kesin canım yüzde hamburger. <gülüyor> yani şimdi rock müzik nerede? Oldu nerede gelişti yani ya olarak kalsın ama şimdi bu bu Amerikanca doğru. bir iş hamburger de Amerikanca aa, bir iş Amerikanca işler de dünyaya varıyor. Ben verdim <gülüyor> yani hani işte Türk mutfağı Çin mutfağı Japon mutfağı işte <gülüyor> mutfaklar vardır ya <gülüyor> yani bir gidersin bir yerde işte bir sushi yediğin zaman ha bu sushi dersin <gülüyor> iyi anlarsın nereye ait olduğunu bu hamburger yine onun için verdim yani hamburger şey değil, ulusal bir şey değil artık yani. Değil, <gülüyor> değil, değil. Yüzde ee, yüz. Ama hamburger çok iyi bir şey oldu. Örnek bir metafor mi? oldu yüzde <gülüyor> yüz. Yani <gülüyor> oradan onun iyiliğini kötülüğünü size bırakıyorum. Hamburger ne kadar iyiyse <gülüyor> o kadar iyi bir şey. <gülüyor> Vallahi ben kızımı yedirmemeye çalışıyordum. Evet. Peki e, Alp Atabay'la e, işte e, onun e, Eğitiminden başladık. Biraz Ankaralık'tan devam ettik. Oradan işte yelkene geçtik. Biraz müzik. Müziği burada bırakıp biraz e, senin e, balinalarına tamam. gelmek istiyorum. E, Oktay Sönmez'i bilir misin? Yazar olarak. Hayır. Hüzünüdür Güneşi Kutup Denizlerinin diye bir kitabı var. Hmm. E, Oktay Sönmez uzak Yok Kaptanı'dır. Birkaç tane daha kitabı var bu sözünü ettiğim Hüzünlüdür Güneşi Kutup Denizleri'nin e, Karadeniz'de dedesiyle olan şeyden başlıyor. Hı -hı. Kitap çok kalın bir kitap bayağı. Ve balin balinaları anlatıyor. Dedesiyle Yunuslar. Ben bir o kitaptan öğrendim. Karadeniz'de Yunuslar'dan da yağ çıkartılırmış. Hı -hı. O, o, bu kitabı mutlaka bul ve oku. Hı -hı. Çok seveceğini Hı -hı. E, eminim. Hatta yani onun içinde bir Essex faciası diye dünya denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan bir kazadır. Evet. Ee, i̇şte balinalar balina av teknelerine saldırıyorlar. Oturuyorlar. Evet. Üç tane filika. Bir tanesinden haber alınamıyor. Bir tanesi batıyor. Bir tanesi de sanıyorum yanılmıyorsam 90 küsur gün sonra e, Şili'de karaya varıyor ve ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalıyorlar. Evet. Gibi bir şu şey Atahan'ın filmi bile yapıldı Evet, gibi. In the Heart of the Sea. Evet. Peki nedir bu balina merakı? Niye balina? Nasıl bir şey? Evet. Ben mesleğimi devam ederken birazcık açıkçası bir tutku projesi gibi part time doktora yaptım. Bunu da biraz Amerika'daki denizcilik tarihi konularında yaptım. Hı -hı bilhassa da orada New England denilen altı eyaletten oluşan Boston'un başkenti olduğu Boston etrafındaki altı eyaletten oluşan New England bölgesinin birazcık denizcilik kültürü ve tarihi ee, aslında Moby Dick romanı Diyebiliriz bu bir çıkış noktası Hem Amerikan Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Dünya Edebiyatı'na da mal olmuş hmm. Bugün okunduğunda Belki hadi Zeykuşağı Z Zeykuşağındaki bir insana hani Yüzüklerin Efendisi okuyormuş gibi geliyor Oradaki karakterler orada yapılan iş hmm. Orada anlatılanlar Bugünün onun günlük hayatıyla alakası olmayan Yerler, mekanlar, karakterler, işler Hatta kullanılan dil Aslında bir fantastik edebiyat eseri gibi Ama bir dönem ...bir grup insan için dünyanın bir kısmında... ...o hayatın ta kendisiydi... ...ve her gün o yaşanıyordu... Hmm. ...ve... E, e, ...benim orada o, o zamana... ...o günlere duyduğum... E, ...bir e, özlem ve bir merak... ...vardı, bunun üzerine açıkçası... ...doktora konumu seçtim... E, ...daha genel anlamda... E, ...o dönemi inceledim ama... E, ...balinacılık en benim sevdiğim... Hmm. E, ...o dönemki konu ve... ...aslında... E, ...Amerika'nın o... ...yüzyılında diyelim... ...1750 ile 1850 arası... ...Amerikan denizciliğinde, da ...en yüksek seviyede olduğu ve... ...Amerika'daki milli gelirin... ...çok önemli bir kısmını oluşturduğu... ...balinacılığın, balinacılıktan elde edilen gelirin... ...o döneme karşı büyük bir ilgi oluştukça içimde. Bu arada mobilik dedik... ...mobilik de bahsettiğiniz... ...Essex gemisi faciasından biraz yola çıkıyor. Yani Herman Melville hmm. e, kafasında şöyle bir alternatif tarih yazmış. Bu Tarantino'nun filmlerindeki gibi hani tarihsel bir olaya dayanıp ama ya şöyle olsaydı diye e, bir kaptanın işte balinadan intikam takıntısı. Hmm. E, o hani genç bir gazeteci değil mi? Adımı zorla söyle, konuşturuyor filmde. O filmden söz ediyoruz değil mi? Şimdi In the Heart of the Sea filmi ee, ...bu Essex Trajedisi hakkında yazılmış... ...In The Heart of the Sea kitabından bir uyarlama. Hı -hı. Orada evet... ...Melville... E, ...gemiden kurtulan kişiyle... Hı -hı. ...gemiden kurtulan iki üç kişi var... ...onlardan genç olanıyla konuşuyor... ...notlar evet. alıyor... Evet. ...o filmdeki tatlı bir gönderme... Ha, sonra evet. da Melville işte bunlara dayanarak... Moby Dick romanını yazdı... Hı -hı. ...demek için filmde yapılmış tatlı bir hareket... Hı -hı. Ee, o gemiden kurtulanlarla herhangi bir röportaj yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Hı -hı. Ama hikayeyi buna dayandırdığını biliyoruz. Hı -hı. Ee, ve bunu biraz böyle destansı bir şekilde e, yazmış e, Moby'deki ve o, o, o zamanlarda e, yaşananları ve bu faciayı ve bu kaptan ağabeyin takıntısını. Çünkü balinacılık öyle bir şey ki hem denizciliğin pek çok e, alt kolunu buluşturuyor. Dünya ...gelmiş geçmiş en zor mesleklerden... ...birisi. Hmm. O dönem için en zor... E, ...madencilikle birlikte zaten... ...en zor meslek olarak biliniyor. Ölüm riski... Hmm. ...en yüksek olan, tehlikesi... ...en hmm. yüksek olan... E, ...ve de e, denizcinin... ...kapsadığı farklı bilgilerin... ...buluştuğu o dönem için. E, i̇şte av tekniklerinden, yelken bilgisinden... Ne sonra, şey? ...hepsinin... E, ...buluştuğu bir alan... ...o anlamda da o tabi ilgimi çekiyor. Bir yandan da işte gerçekten böyle... E, bir yüzyıla çok etkisi olmuş olması ve 19. yüzyılın ortasında bize bir anda neredeyse şak diye neredeyse şak diye bitiyor olması da çok ilginç Hı -hı. yani sanki bir dönem bir anda kapanıyor o da bunu daha fantastik hale getiriyor bence bu New England'taki balinacılık dönemini ee, tabii e, aktif olduğu dönem e, Atlantik kıyısındaki büyük şehirlerin Boston, New York, Londra ...bütün aydınlatması balina yağıyla. Evet. Yani geceleri bütün bu şeyler balina yağıyla aydınlanıyor. Tabii burada belki bir not eklemek lazım. Balina <gülüyor> yağ niye kıymetli? Çünkü is yapmıyor. Yani diğer zeytinyağıyla da... Hı -hı. ...işte kandil yapabilirsin ama... ...spermecet balinaları sanıyorum en Hı -hı. makbulü. Evet. Onun yağı is yapmıyor ve parlak bir ışık veriyor. Dolayısıyla çok tüketiliyor, çok aranıyor, çok isteniyor gibi bir not eklemiş olayım. Evet teşekkürler. Aynı zamanda... E, bu ...kayganlaştırıcı makineler için... ...makine hmm. yağı, lubrikant olarak da... Hmm. ...o zaman çok kullanılıyor. Ee, ve... ...Amerika'daki gayri safi... ...mini hasılanın çok önemli bir kısmını... ...teşkil ederken, balinaclıktan gelen gelir... E, ...çok farklı endüstrilerde... ...kullanılırken... E, 1850 60 arası bir anda sert bir düşüşün başlaması bu endüstride. iki tane çok önemli sebebi var. Çok ilginç. Bir tanesi tabii petrolyumun bulunması. Hı hı, hı. Ve petrolyumdan elde edilen işte sentetik librikanların. Ve tabii yağın kullanıldığı bütün aydınlatmadan işte e, makineye her türlü alanda kullanılmaya başlanması. Yavaş yavaş. Ama diğeri denizcilikle çok alakalı e, denizci kalmaması. Yani 1850'den itibaren yavaş yavaş denizci kalmamaya başlıyor. Niye? Bir buharlı gemi icat oluyor. Tabii denizci derken aslında birazcık da sailor diyoruz. Evet. Yani yelkenden anlayalım. Evet. Kare armalı square evet. evet. veya şiplerde. Bugün artık tall ship deniyor onlara. Ee, onlarda çalışacak adam kalmıyor. Şimdi zaten bu balinacılıkta çalışan... ...proletarya... da gençler... E, ...başka iş yok. Bunda iş varmış diye gelen... ...belki birçoğu çiftlikten doğrudan gelmiş olan. Daha önceden denizcilikten anlamayan insanlar. Birçoğu da bu arada bir defaya mahsus olmak üzere e, sefere gidiyor. Seferler zaten 3-4 yıl Hı -hı. sürüyor. Bir bayınacılık seferi sonra da bir daha tövbe ediyor. <gülüyor> Bayınacılıkta çalışmış olan insanların %90'ı sadece bir sefer yapmış. Bir tane 3-4 yıllık. Devam edenlerin çoğu zaten New Bedford'ın, Nantucket'ın yani Massachusetts eyaletinde bu, bu işin yapıldığı esas limanların köklü ailelerinin işte kaptanları, e, ofisörleri. Bunlar zaten devam eden mürettebat. Diğerleri ee, geçici işçi. Ee, şimdi bunların da bir çoğu e, Kaliforniya'da altının bulunmasıyla birlikte hop içeri göç başlıyor Amerika'da. O anlamda da denizci kalmıyor. Hı -hı. Ve bir anda sanki o bu ilginç dünya çok hızlı bir şekilde yok oluyor dünya üzerinde. O zaman tekne inşaat sektörünü de etkilemiştir herhalde. E, gayet tabii. <gülüyor> tekne talebi. Peki şunu soracağım. Balinalarla ilgili çünkü e, Oktay Sönmez'in kitabı ki tekrar ısrarla okumanı rica edeceğim. E, bir tür aşk romanı gibi. He. Yani Oktay Sönmez'in balinalarla olan ilişkisinin kitabı gibi sanki. Yani hem bir tarafta müthiş e, ansiklopedik bilgiler var. Bir taraftan da çok hoş hikayeler var içinde. Sen bu tez mi seninle çalıştığın... E, tez mi yazdın? Yani? E, tabi, doktora değil mi? Dok Çeşit araştırmalar evet. yapmıştım ve tez yazmıştım. E, bu konuyu ele aldıktan sonra mesela Balina seni etkiledi mi? Yani seni şaşırtan bilgilere, noktalara ulaştın mı? Bak %100. Yine mesela işin romantisi edilmiş kısmından girelim. Yani Mobidik destanından girelim. Çünkü gerçekten destan ile yazılmış bir şey. Orada farklı temalar işleniyor. Bunlardan en önemlisi ise insanın doğa karşısındaki çaresizliği işte endüstriyalleşmekte olan teknolojiyi işte bulmakta olan biraz hani Robinson Cruz'da da bu işlenmekte hani Victorian dönem Londra'sındaki artık kendisini çok teknolojik olarak gelişmiş görmüş olan insanın adada tek başına kaldığında ne yaptı? Şimdi mobilikte de o var. Balina o White Whale beyaz balina yani kaptan Ahab'ın kendisine düşman olarak kafaya taktığı canavar orada bir David Goliath gibi veya pek çok farklı efsaneler olan veya bir şövalyenin yani ejderhaya karşılaştı savaş gibi insanın bütün aslında eski dünya canavarlarına, doğaya, mitolojiye açtığı bir savaş gibi veya kendini onun karşısında nasıl çaresiz hissettiği gibi. Ve bu intikam seferi tabi romanın sonunda hüsranla sonuçlandı yine batıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir de, i̇ntikam alamadıkları gibi. Bir, bir de ters canavarlar da var Don Quixote olduğu gibi. Evet, bir, kendine evet, bir canavar evet. uyduruyorsun aslında o canavar değil <gülüyor> ya, açıkçası mobidikte de aynısı gerçek. <gülüyor> çünkü doğa <gülüyor> takmaz aslan köpek balığı veya da mobidik bunlar kendi derdinde takılan yaratıklar kaptan ahavın kafasında oluyor her şey onun kendi takıntısı insan özürü kusuru, evet, evet, evet. peki e, zaman geçiyor alp aşağı yukarı 7 dakikamız var ben e, senden bir müzik daha dinletmek istiyorum. E, Hı -hı. Türkçe mi olsun, İngilizce mi olsun sen karar ver. Yine bir coverlarımızdan bir tanesini çalalım. E, sevilen coverlardan. Ben, e, ben biliyorum anasını çalacağım. Turn, turn the Page'i e, çalalım. Bu da e, yakın zaman önce e, vefat etmiş olan amcam. E, Öner Yaktova gelsin o zaman. Peki. Evet Kurt Adamlardan dinledik. Alp Atabay'ın grubu. Alp son e, iki dakikamız ilan var, son bir soruyla e, bitirelim sohbeti. Buyur musun? E, profesyonelleşecek mi Kurt Adamlar? Yani bir gün müzik senin hayatının tek mesleği olacak mı? Yoksa ikinci iş olarak mı yapacaksınız? Tek iş olmayacak sanırım. E, ama kesinlikle profesyonel olacak evet. Hatta gelecek seneden itibaren. Yani çok, çok daha sıkıcı diğer alacağız onu söyleyebilirim şu an onun için çalışıyoruz onun için hazırlık yapıyoruz peki nasıl gidiyor bir menajerle mi anlaşıyorsun bir şirketle mi anlaşıyorsun kendi şirketini mi kuruyorsun şu şu an yani şöyle söyleyeyim beşin abi şu şimdi menajerlik birazcık daha bu canlı performansların konserlerin ayarlanması organizasyonu birazcık daha onunla ilgili bir kavram bizim için kayıt ve bunu evrene salmak birazcık daha önemli Hı -hı. bizim şanlı performans birazcık daha ikinci sırada o da Hı -hı. olur bir gün yani uygun koşurlardı ama bizim için e, o ses bitlerini kaydedip bunları evrene salıyor olmak bir iz bırakıyor olmak Üç kişi dinlesin, üç bin kişi dinlesin, üç milyon kişi dinlesin. O birazcık daha önemli kısmı bizim için. Bu işin sanatçı yanı. Evet. evet. Kendini ifade etmek Kesinlikle. anlamında. Kesinlikle. Tabii ki canlı performans. Ama ben bakın ne sanatçı yanı. Ben yana. para kazanmaktan söz ediyorum. Yok para kazanmak için yapmıyoruz. Yani çünkü ben profesyonellik derken onunla onu söz ediyorum. Tam anlamıyla. Yani sorayım. bir geçim kaynağı haline gelsin. Yok benim bir tane işim var, ben o işimde yapacağım. Ama kendime de zaman ayıracağım. O zamanda da müzik yapacağım mı? İkincisi ikincisi, ikincisi. Evet. profesyonel yol anlamda söylediğinizi anlamadım ama e, tam anlamıyla profesyonel olmayacağız hayır. Yani, bu tabi bu keyif yanı keyifli yanı Çünkü öbür türlü de, ö, öbür öbür türlü de bir azap haline gelebiliyor Evet ya bu şöyle söyleyeyim e, bu nasıl bir şey biliyor musunuz şeye gitme e, birazcık bir bir misyon kısmı var için İçerisinde. <gülüyor> yani o rock and roll misyonu hard rock bir yüklenmiş bir misyon var göklerden gelen. O onu birazcık devam ettirmek o nedenle işte cumaya gitmek, pazarkese gitmek asıkçası biz böyle bakıyoruz rock and roll'a biraz bunu yapma. O nedenle profesyonel peki, olmayız. Peki. Peki komik bir soruyla bitirmek Mesela. istiyorum. Sen solistsin. Evet. Niye kızlar grupların solistine daha aşıktır? Böyle e, <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Onlar daha göz önünde diye. Erkekler ve kızlar daha çok iyi bir duyulabilir. O göz önünde onlarla <gülüyor> <ile> alakalı. <diye. gülüyor> Peki böyle komik bir şekilde bitirdik. Sağ olun. Evet bu hafta böyle böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.